Ey Rahim, Ey Sadıkul Vadil Emin! Ey Maliki Yevmiddin! Senin resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ının talimiyle ve Kur'an-ı Hakimi'nin irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı şuurdur ve şuurun en cami insandır. Ve bütün kainat ise hayata musahardır ve onun için çalışıyor ve zihayatlar ziruhlara musahardır onlar için dünyaya gönderiliyorlar ve ziruhlar insanlara musahardır onlara yardım ediyorlar ve insanlar fıtraten halıkını pek ciddi severler ve halıkları onları hem sever hem kendini onlara her bir vesile ile sevdirir ve insanın istidadı ve cihazatı maneviyesi başka bir baki âleme ve ebedî bir hayata bakıyor ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı hadsiz dualarıyla beka için hâlıkına yalvarıyor elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedî bir muhabbet için yaratılmış iken ebedî bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir Belki başka bir ebedi alemde ana yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynesi olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak ve baki'nin aine izi şuuru baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdudü Süleymani aleyhisselam ve Nemli ve Nakaisali aleyhisselam ve Kelbe ashabı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayatı sayıhadan anlaşılmakla beraber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 Bütün ziruhların tesbihatıyla seni takdis etmek niyet edip, Sübhaneke ya men ci'ale minel ma'i kulle şeyin hay diyorum.